Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Eczacı Aynur Hıraca. Bugün size elimden geldiği kadar Mustafa Balel hakkında bilgi vermeye çalışacağım ve ilerleyen dakikalarda da ondan bir öykü okuyacağım. Uzun bir öykü olacak ama umarım dikkatli dinleyebilirsiniz. Yazarımız Mustafa Balel 1945'te Sivas'ta doğdu. 1964'te Sivas Lisesi'ni, 1968'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirdi. Arda Han sesindeki Fransız öğretmenliğinin ardından burs kazanarak gittiği Fransa'nın Poitiers Üniversitesi'nde karşılaştırmalı dünya edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. 1978-1980 arası İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde 20. yüzyıl Fransız edebiyatı ve çeviri yaptı. 1980-1997 yılları arası İstanbul Bahçeşehir Lisesi'nde Fransızca ve edebiyat dersleri vermiş. 1997-2000 yılları arasında da Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmış. Edebiyat yaşamına 1972'de yeni ortam gazetesinde yazdığı kitap tanıtma yazılarıyla başlıyor ve edebiyat eleştirileri de yapıyor gazete ve dergilerde yayınladığı öyküler var eleştirileri var çevirileri var bunlarda da tanınıyor zaten Mustafa Balen ansiklopedilerde çalışmaları var Meydanlarus büyük lügat ve ansiklopedi görsel büyük genel kültür, kültür ansiklopedisi gelişim büyük larus memalarus Aksis 2000 vesaire ansikribelerin hazırlanmasında çalışıyor. Kendi çıkardığı Öykü Dergisi var. Nisan 1975 ve 19, Nisan Mayıs 1976 arasında 7 sayı çıkarıyor. Eserlerinde genellikle erkek egemen olarak bilinmesine rağmen toplum altında, el altında uzlaşmalı bir şekilde sürdürülmekte olan anaerkil bir yapının varlığının su yüzüne çıkardığı görülüyor. ''Anlatımının sıcaklığı ve insan ruhunun derinliğine inmedeki inceliği dikkati çekiyor. Toplum bire birey ilişkisi içinde toplumsal konuları işlediği hikaye ve romanlarda belli bir hüzünde hakim.'' Mustafa Bayledin. Eserleri Kurtbağ'ın Ardahan izlenimlerini anlatıyor. 1974'te yayınlanıyor bu öykü kitabı. Ee, ''Kiraz küpeler kırsal kesim insanlarını anlatıyor.'' Bu da 1977'de yayınlanıyor. Gurbet kaçtı gözüme daha çok iç ve dış göç olgusunu anlatıyor. Bu da öykü kitabı 1983'te yayınlanıyor. Turuncu Eleni değişik kesimlerden İstanbul tablosunu anlatıyor. Bu da 1991'de yayınlanıyor. Karanfil Ahmet Güzellemesi aile içi ilişkileri yakın planda inceler. Bu da öykü ve 2005 yılında 2005'te yayınlanıyor. Peygamber Çiçeği ile Asmalı Pencere, bunlar da yazarın iki romanı, 81 ile 1984 arasında yayınlanıyor. Gezi notları var, bunlar Bükreş günleri olarak anlatılıyor, İstanbul mektupları olarak. Sonra çocuk kitapları var, bizim sinemamız 1979'da yayınlanıyor. Cumartesiye Çok Var mı? Gene Çocuk romanı, 1981 ve 1986'da yayınlanıyor. Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkanı, adı çok ilginç bu eserin, bu da çocuk öyküsü. Çember, tiyar, masal derlemeleri var. Gene çevresi var Fransızcadan, ne Translation diye. Bunlar daha ziyade Fransız çevirileriyle gündemde olan bir yazar. Şimdi bununla bir, bir birkaç şey anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu bir dergide Osman Çelik'in Poyraz dergisinde yaptığı bir söyleşi var Mustafa Badelli. Ona bir iki soru sorulmuş. O yazarın biraz daha en azından kendi bakışı açı hakkında bilgi verecek diye düşünüyorum bizlere. Şöyle sorulmuş. ''Yazarların bir nebze yaşadıkları çağdaki yel değirmenleriyle mücadele ettiklerini düşünürüm.'' demiş. Her yazarın ifadesi onlarca yel değirmenine karşı kademiyle bir duruş sergilediği muhakkak. Mustafa Bey siz de velut bir yazarsınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş Osman Çelik tarafından. Mustafa Bey'in yanıtı da kendisini eğitimci olarak tanıttığı için öyle başlıyor söze. ''Yel değirmenleriyle mücadele etmeyen var mı günümüzde? Herkes bir biçimde yaşıyor bunu.'' Aslında hayatın kendisi de bir tür yer değermeli değil mi? Hele de günlük tamı bulmanın bile lüks sayıldığı ülkemizde. Üç kuruş uğruna canhıraş bir biçimde didinirken, kendisini bir başka boyuta, geleceğe taşıyacak olan bir alanda neden mücadele vermesin? Neden çırpınıp kendini paralamasın ki insan? Yazarın kalemiyle bir duruş sergilediği konusundaki bakışının iyi niyetli bir istem olarak alıyorum sadece. Her yazarın böyle bir erdeme sahip olduğunu düşünmek biraz saftirlik olur. Dediğin gibi velut yazarlardan biri olduğum söylenebilir. Gerçekte mükemmelliyetçi yapım engellemese çok daha verimli olabilirdim ama bundan en ufak bir şikayetim yok. Yeniden doğsam, her şeyi yeniden başlamış olsam yine aynı şekilde davranırdım. Her şeyin komprimener halinde, hazır sonulduğu bir toplumda koşullandırmalarla, yönlendirmelerle yetişmiş, akşam televizyonda söylediği bir cümlelik ani bir çıkışla tüm bakışları üzerinde topla, toplamayı bilen bir yazarın ort, ortasına takılmak varken, düşünme yetisini yitirmiş insanlara, altında ancak düşünen bir insanın yakalayabileceği mesajların yattığı ürünler sunmak. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzetilebilir. Evet, bu yönüyle baktığımızda yer değirmenleriyle savaş ...ta bir yakınlık kurmak mümkün. Ancak içim rahat. Tek kaygım, hayattayken henüz elim ediyor, dilim düşüyorken yapabileceklerimin en alasını yapmak. Geleceğe kalıcı şeyler bırakmak. Yapmaya çalıştığım bu. Mustafa Balan Edebiyatı kolay tüketilebilen, ucuzluklarla beslenen bir edebiyat değil. Saman alevi gibi parlayıp anında milleti başına toplamıyor. Yani çok satmıyor. Çok satmam için dev yatırımlar yapacak bir yayıncım olmadı henüz. Onlar belli insanların peşinde. Hem çok satanların hali de ortada. Alevler sönmeye başladığında herkesin bir anda verdiğini, ortada bir avuç külden başka bir şey kalmadığını görüyoruz. Sonra bir örnek vermiş. Rahmetli bir yazarımızın oğlu geçenlerde bir televizyonda çıktı diye bahsetmiş. Orada şunu söylemiş Babam hayattayken ne yapıp edip kitaplarını sattırmanın bir yolunu buluyordu demiş Evet kelimesi kelimesinde bunu sözcüklerle döktü ağzından Ne hazin ben hiçbir zaman öyle olmadım olmayacağım Olmayacağım da Bu bir seçim meselesi Senin değişinle sergilediğim duruş bu oldu işte Eğer bir benzetme yapmam gerekirse Keşfedilmeyi bekleyen bir maden olma yolunu seçtim. Günün birinde bir rastlantı sonucu bile olsa ortaya çıkacak nasıl olsa. Yazarımızın duruşu böyle bir şey. Sonra okur yazar ilişkisine ait birkaç şey sorulmuş. Onunla da şöyle anlatıyor. Ee, bilinen var bilinmeyen var. Sıfırdan göklere yükseltilen hatta bazı kesimlerce adeta kutsal bir nitelik kazandırılan kimseler var. Bunların hak etmediğini düşünüyor. Somut bir örnek vermek gerekirse demiş Sivas pardon şöyle bir şey var oraya atlamışım. Ee, İstanbul'un Peti'nin 500 İstanbul'un Peti'nin 550. yılı dolayısıyla 550 yazar ve şair toplamışlardı Gülhane Parkına. Orada gözlemleme olanağı buldum bunu. 40 yıla yakın bir süredir yazıyorum. Üstüne üstlük çeviriyorum. 30 yıl eğitime hizmet verdim. Kişisel olarak o insanların gördükleri ilgiyi hayatımda görmedim ben. Görmek bir yana aklımı bir köşesinden geçirmiş bile değilim. İstanbul gezilerinin bedeli olarak devasa iki cilt halinde yayınlanmışlar bu gezin şeylerini ve İstanbul toplantılarını. Fırsatını bulan şöyle bir göz atıp önümüzde iki büklüm eğildikleri bu kişilerin döktürdükleri incelerin içler acısı halini görebilir. Maalesef Bazıları işte böyle. Everest'in doruklarında çıkarılıyor. Bu arada ıssız bir parkta bir ağacın dibine dökülmüş sonbahar yapraklarının gördüğü ilgiyi bile görmeyen o kadar çok ki. Günümüzde kitap çeşitli nedenlerle talebin her geçen gün biraz daha azaldığı bir ürün. Yayına çeşitli nedenlerle talebi yayın hazırlanışından... ...baskısına, afişine, posterine, ilanlarına... kadar bir promosyon gerekiyor. Bu da bir sermaye istiyor. Günümüzde her alanda olduğu gibi... ...yayıncılar da dev şirketler el attı. Ya da tarikatlar, cemaatler. Bu durumda... ...yazarlar eşit koşullarda... ...başlamıyor yarışa demiş. Yani böyle devam eden bir söyleşçisi var. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonra öyküyle devam edeceğiz. Zırhımı çıkarttım astım portmantoya Güzel vücutlar, boş suratlar Benimse yenmiş tırnaklarım, titrekellerim var Evet dedi ben de seni aldattım Bir kez de değil üsteli. çok kanattın çok sevdiğim bir yalandın gönül çelen gönül çelen ayrılan uçan matam hem kırıcı hem kırılgan yurdum benim Gönül çelen Merhaba arkadaşlar Şimdi Mustafa Belen'den bir öyküyü Okuyacağım Bu Turuncu Eleni adlı kitabından Gülname adındaki öyküyü aktarmaya çalışacağım Gülname ablamın gidişiyle Ev bir ısıtlaştı ki Duvarlar boşaldı Sandığının kapının arkasındaki yere çırılçıplak kaldı Eşyalar iyice azaldı Daha birkaç gün önce Ağzına kadar çeyiz dolu oda Tam takır oldu Duvarlar Hani kimi çocukların çantalarında taşıdıkları ve ders aralarında bir köşeye çekilip uğrun uğrun oynadıkları amiral battım ne diyorlar? Onun tahtasına döndü. Çividen geçilmiyor. Aralığın betonu, keçenin dolduramadığı yerlere serilen kareli muşambalar, sokağa açılan pencere camlarının tozu, pervazdaki sinek pislikleri, konsolun üzerinin dağınıklığı, divanın sarkık ördüsü, evde bir şeylerin değiştiği ilk bakışta belli oluyor. Biraz önce mutfağın bir köşesinde gördüğüm bez parçaları kas katı kesilmiş. Üstleri bir karış toz bağlamış. Biri de ıslak mı kalmış, arasında ekmek kırıntısı falan mı varmış, neyse küf atmış. Gülname ablamın elinden düşürmediği bu bezlerin hangisinin hangi işte kullanıldığını bile bilmiyoruz. Onların hepsi hepsini atıp yeni bezler uydurmak gerekecek. Sabahleyin babamın elinden... Kayan bardağın kırıklarını aldığım süpürge hiç içime sinmedi İçerinin süpürgesi biraz daha mı yeni olacaktı ne Bu belki de kiydi. Dökülen çayı sildim bezi de Gülname ablam yer silmede değil sofra silmede kullanıyordu Neyse ki o gün getirip de gelinin yanında dilimizi kısa, kısa etmemişiz Buna baya sevindim Bir daha istemeye yüzümüz olur Vilname'nin görücüleri gelince getirir, temiz bak sereriz. Ötekiler nasıl olsa yabancıydı. Halıyı değil, kızı görmeye geliyorlardı. Kız ele avuca geliyor mu? Çocuklarına bakabilecek mi? Ucundan kıyısından ev işlerine yardımı dokunabilecek mi? Onların derdi oydu. Ama bu öyle mi? Bugüne bugün görücü geliyorlar, evladım. Görücü dediğin havalı olur. Burnu bulutluyor. Bulutları deler Her şeye bir bahane bulur Maazallah aynaya azıcık tozlu Kapının el yerlerini kazara bir parça kirdi görseler Yandın demektir o evin kızı Ondan geçtik Kaldırır halıların altına bakarlar Çer var mı diye Aman anne aklında da neler geliyor Öyle deme güzel kızım İnsanoğlu öküzün altında buzağı arıyor Senin aklın yetmez Küçüktün o zamanlar Kadir ağabeyle bu sümsüyü bulacağım diye Az kapı kaçındırmadık bizde Rahmetli Adile yengenle giyinir kuşanır Sabahın köründe düşerdik yollara Kapı kapı kızı beğenmeye çıkardık Yürümekten tabanlarımıza kara sular inerdi kızım Yürücü olmayı kolay mı sanıyordun? Gülme evladım gülme İlahi anne ömürsün valla O kadar dolaş dolaş da Gülme benim güzel kızım gülme ceylan gözsün Ne demişler? Büyük lokmayı büyük söz etme. Oldu işte. Takdir ilahın önüne geçilmiyor. Sen ne kadar ince edip sık dokursan doku, her şeyin olacağı varıyor. Üzümün çöpü, armudun sapı dedik dedik de yoksa şu Çiros kimdi ki? Neyse, o defteri açmayalım. Rahmetli eltimin sözüne baksaydım oho şimdi Sardunyalar bile öksüz kaldı. Boyun bükçüler günname ablamın ardından. Hele o güzelim sakız sardunya ile katmer küpe helak olmuş Telaşın arasında kimsenin aklına gelip de bir bardak su vermemiş zavallılara Gelin çiçeğinin Hüsnü Yusufların dibine silmi ot bürümüş Kalktım büyük demleye su doldurup bir güzel suladım hepsini Gelin çiçeği ile Hüsnü Yusufları da ottan kurtardım Sararmış yaprakları ayıkladım Yavaş yavaş bellerini doğrultmaya başladılar Öğleye kalmaz düzelirler ama katmer küpenin ocağının canım çiçeklerinin düzeleceğini sanmıyorum. Değdikçe elimde kalıyor. Güya el öpmeye geldiğinde günami ablama verecekti annem. O sakız sardunya'yı da katmer küpeyi. Demedim kendisine. Sıkıntısı başından aşıyor. Bir de ona üzülmesin zavallı. Gelmedi değil komşum. Kızı olup da görücü gelmeyen ev olur mu? Oho kimlere geliyor ki? Hiç gözüne kıstırmadığın, sümünün üstüne atmayacağın sümsüklere geliyor da benim pırlanta gibi kızıma mı gelmeyecek? Eh şimdi Allah için söylemeliyse, gülnamem de gülnamem ha. Bir, bu zamanda onun gibi eli işli kız nerede? Ne yitirdin ne arıyorsun da komşum. Öyle Sedef ablacığım öyle. Şimdiki kızlar ama bak gülnameyi düşen kaynana da rahat eder doğrusu. Eder ki ne eder komşum. Rahat eder de söz mü dört ayağının üstüne düşer valla. Evvelsi yıl bir görücü gelmişti. İşlediği işlemeleri, gördüğü dante, ördüğü dantelleri, iğne oyalarını, kaneviçeyi, çin iğnelerini görünce ağzı açık kaldı kadının. Tutturdu mu söz keselim ama vermedi babası. Bir daha gelsin, bir daha gelsin. İşlerinle ayakları mı dedi. Onlar da bir daha gelmedi. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Bizim oralı bir Yasin Efendi var, rahmetli. Babalı, ''Babamların yakın komşusuydu. Şimdi buralarda bir yerdeler. Nerede? Hani şu ablanın isteyen oğlan. Ne istemesi ve oğlanın haberi yokmuş bir kere. Ben seni haber yaparım şimdi Yaşam, yaşamayacaksa. Bak bir de öküz gibi ağlamışsın. Kırk kere dedim ki öyle uzanma doğru dürüst otur.'' ''Boş ver Sedef ablacığım, sıkma canını, çocuk o. Hay Allah, ne diyeceğimi de şaşırdım, ne diyordum ki? Şey diyordun, ha Yasin Efendi'den söz ediyordum. Neyse işte, buralarda bir yerde oturuyorlarmış. Onun büyük oğlunu bir tanıdığıymış oğlan. Bir arkadaşının kaynı mıymış ne? Bir döküm atölyesinde çalışıyormuş. Bir babası varmış, o da yaşlıymış. Bir ayağı çukurdaymış.'' Anası da varmış var olmasında ama Daha bu oğlan doğduğunda çıkmış evden Kaçmış mı boşanmış mı Orasını bilemeyeceğim Çok iyiymiş oğlan Gerçi yüzü biraz çirkinciymiş ama Önemli mi komşum Erkeğin güzeli çirkini olmaz Kesesi güzel olsun Kesesi güzel miymiş sen ona bak Gerisi pasafiso Valla ne bileyim aslan gibi baba itmiş. Taşı sıksa suyunu çıkarırmış Fabrikada bir kaza olmuş Bir şey patlamış Kulağının biriyle çenesinin bir tarafı bismillah şöyle yanmış. Eh gülname de sen yabancı değilsin diye söylüyorum. Bulunmaz bursa kumaşı değil. Bir kere kaşı, yaşı geçkin. Yüzü dersen hakeza öyle matah bir güzelliği yok. Öyle komşum öyle. Fazla inceleyip sık dokumaya gelmez. Siz de, yüzüne, siz de yüzüne söylüyorum. Ben de öyle adamın arkasından konuşmayı sevmem. ''Fazla inceliyorsunuz kuzum.'' ''Üzümün çöpü armudun sapı derken evde koyacaksınız kızı.'' ''Benden söylemesi. ''Haklısın komşum, yerden göğe haklısın.'' ''Ama gel de babasına anlat.'' ''Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor.'' ''İdris amcayı severim.'' ''Allah selamet versin.'' ''İyi adam, hoş adamdır, biraz şey.'' ''Nasıl desem ki?'' ''Öyle kızım öyle.'' ''Bu sefer de vermezseniz evde kalır.'' ''Benden söylemesi.'' ''Evde kalmasından geçtik, Öteklere ayak bağı oluyor.'' Biliyorsun geçenlerde Semiha'ya e, bizimkinden akrabalarından birinin oğlu için bakmaya geleceklerdi de önüne, önünde büyüyü var. O gitmeden babası razı olmaz diye ağız aramaya bile gerek görmeden başta kapıya gittiler. Mis gibi de çocuktu. Öyle komşum öyle. Haklı söze ne denir? Küçükler gitmeye başladı mı tamam. Bu kız bu eve direkt olacak demektir. Onun yüzünden az mı kısmet kaçırdı ötekiler? Neyse hele... Dur bir gitsin, yerine yerleşsin de ötekiler kolay. Nasıl olsa o güzellik onlarda olduktan sonra evde falan kalmazlar. Gülname ablam, dün babamın da dediği gibi hacıya gibi silmiş evin dört bir yanına. Nereye baksan, neye elini atsan ondan bir iz buluyorsun. Divanın köşe yastıklarının üzerindeki kanaviçeler, annemin gül kurusu krepten başörtüsünün vişne çürüğü oyaları, geceliğimin yakasında tığla çektiği şerit, gaz lambasının şişesine geçirdiğimiz ördek başı kılıp ne bileyim hangi birinde onun küt parmaklı tombul ellerinin şiş göz kapaklarının altında suçlu suçlu bakan küçük gözlerin emeği yok ki. Hele konsulun önündeki boşluk. Ondan kalan kutsal bir anı adeta. Yere dökülen ekmek kırıntıları gibi bir şey. Nasıl ki bu küçük kırıntılara basmamak için gerekli titizliği gösterir, bir yerde küçük bir ekmek parçası gördük mü eğilir, alır, ya ağzımızı atar ya da bir deliğe sokuştururuz. Konsolun önündeki boşluk da öyle aynı. Özellikle de ben bayağı titizim bu konuda. Onun gün boyu oturup işlemesini işlediği, dantelini ördüğü bu boşluğa, kimsenin oturmasına gönlüm razı olmuyor. Biri oraya oturursa nice alın teri dökerek elde edilen küçücük ekmek kırıntısına basıp onca emeği ayak altına almış olacak gibi geliyor bana. Soğukların bastırmasıyla annemin romatizmaları üsteledi. Kalkamıyor ki kalka. Çakıldı kaldı pencerenin önüne. Geleni getiriyor, gideni götürüyor. Sabah akşam sokağa seyrediyor. Çenesi de motor gibi mübarek. Kimin çamaşırında? kiminin pencereden balkondan şarıl şarıl bulaşık suyu başaltısına Kiminin çeşme başında gerdan kırıp göz süzüşüne Kiminin baldır bacak açık gezişinde kusur buluyor Yok efendim hallacın üstündeki sarı karı mangalı kondurmuş da balkona Yok efendim zıkkım içe, içe, içe iki kadeh rakı için ortalığı cazır cazır et kokusuna vermese boğazı düşermiş de Aslında böyle değil miydi ne annem? Öyle olur olmazı söylenip durmazdı. Hele böyle önüne gelene dişlerini gıcırtarlar küfürünü bastığını, kaldırımda oynayan çocukların başlarından başlapalarla sular boşalttığını hiç görmemiştim. Gülname ablamın gidişiyle değişti kadın. Sihirli çekilmez biri olup da çıktı. Azıcık gürültülü konuşuyor diye pencereye açıp alalemin yoldan geçen adamlarına bağırıp çağırmalar. Komşulardan biri radyoyu ya da tevi biraz fazla açtı diye homur homur homur homurdanarak kapıyı pencereyi çalımla kapatmalar. Şimdi gene bir müzik arası verdim sonra devam edelim. Aşkın yalanına Gireceksek girelim Gel kız günaha Öleceksek ölelim Şimdi şuracıkta Yağmura, buluta, yıldıza, aya Kara toprağa düşen yaprağa sor Var mı aşk taneti? Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırpı çıplak kırılan beline sol. Var mı aşk taneti? Varsa sen söyle. Düşelim cennetten yarı yüzü yalanına. Girelim sar hoşken şu aşkın koynuna Gireceksek girelim gel kız günah Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta Yağmura buluta aygıza aya Kara toprağa düşen yaprak soğuk var mı aşk daniye, nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan bedene sol var mı aşk daniye, varsa sen söyle. Saçlarına, nefes nefesine şu çırıl çıplak kıvrılan beline sor Var mı aşktan öte varsa sen söyle Var mı aşktan öte öte varsa sen söyle Tekrar merhaba arkadaşlar Şimdi öyküye kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir hatırlatma yapayım Burada Gülname'nin isteme sahnesi olacak Şöyle baş devam edeceğiz Valla ben bilmem Babası ne derse o olur Önünde aslan gibi babası varken Karı başıma bana düşmez Ha işte o da geldi Ne diyorsun İdris Efendi Yasin Efendi Gül Gülname'yi istemeye gelmiş Oğlan Yasin Efendi'nin Büyük oğlunun tanıdığıymış şu hanım kızım da ablası Bir döküm atölyesinde çalışıyormuş Döküm atölyesi miydi He he hani şu taş gömrü sobalarının Üzerine kalınca bir şey koyuyorlar ya işte orada Bir de babası varmış Aman babamın da ne ömrü kaldı ki Yaşlılık bir yandan Hastalık bir yandan Allah geçinden versin Öyle yavrum öyle Ne demişler ömrümüzü yakamıza dikmedik İnsanoğlu dediğin kuş misali Bugün var yarın yok Yüzü biraz şeymiş ama Tövbe tövbe Adamı kötü kötü söyletecek bu gelin Kızım kaç kere söyleyeceğiz Erkeğin güzeli çirkini olmaz Kesesi güzel mi sen bak Aslan gibi baba yiğitmiş Fabrikada bir kaza olmuş Bir şey patlamış Kulağının biriyle yüzünün bir tarafı Bismillah şöyle yanmış Aman teyzeciğim o da dert mi Allah aşkına Dedim ya saçlar örtüyor Bekar oğlanmış. Babasına söylemeyelim daha önce evli olduğunu, karısının kaçtığını. Ne me lazım? Bakarsın pirelenir vermez. Erkek milletin huyunu suyunu bilmez değilsin ha. Ya ya öyle edelim teyze. Hay aklında çok yaşa. Böyle giderse iyi anlaşacağız seninle. İçkisi kumarı yokmuş. Eh biz kaçalım emmin kızı. Durun adam. Daha erken. Güzel güzel oturuyorduk. Akşam ne ettin? Aman teyze size doyum olmaz. Evimiz uzak. Avcılar nere? Bura nere? Daha da avcılardan ne kadar öte Git git bitmiyor Gidersin güzel kızım Aceleniz ne Her zaman gelmiyorsunuz ha He de çok görüşürüz emmim kızı Şu hayırlı işimiz bir olsun Daha çok başınızı ağrıtırız Kibar hadi sen de hazırlan kızım Hazırlan da bir an önce gidelim e, Ne diyordun İdris Usta? Daldın gittin Ha Ah vallahi ne diyeyim Allah yazdıysa kulun ne demeye hakkı var Şimdi kalkıp ta oradan gelmişsiniz. Bunca yıl birbirimizin elinden ekmek yedik, su içtik. Arada siz olduktan sonra ne diyebilirim ki? Bir kızımı size çok mu göreceğim? Verdim gitti. Radyonun bile tadı tuzu kalmadı. Kendi kendine çalıp duruyor. Günde bir iki türkü ya duy duyuyor ya duymuyor kulaklarımız. Oysa Gülname ablam gitmeden öyle miydi? Evin içi türkü sesleriyle çın çın öterdi. Bir bitmeden biri, biz de güzel güzel dinlerdik. O polis radyoları, meteorolojiler, Erzurum, Antalya radyoları, Sofyalar, peştiler. Elini atmasıyla istediği istasyonu bulması bir olurdu. Kulakları çınlasın, sesi de fena sayılmazdı. Dantelini örerken, nakışını işlerken, o da radyoyla birlikte usul usul mırıldanırdı. Hiç eli boş durmazdı zavallı. Hiçbir şey yapmıyor olsa iğne oyasından, dantelden, mekikten yorulsa şöyle iki dakika soluklanmak ve kan çanağına dönmüş gözlerini biraz dinlendirmek için mola verecek olsa hemen ellerini keçenin üzerinde dolaştırır. Eline gelen küçük bir çöpü, incecik bir iplik parçasını, kolunun yetişebildiği yerlerdeki tozları çeker, yağardı bir köşeye. Kimi zamanda keçeye bakar bakar için çekerdi. Çorbaya katmak için iki dal reyhan istemişti annem. Balkona çıkmaya korkuyor kendisi. Başı dönüyormuş. Balkon daracık olduğu için korkuluk demirleri alçak görünüyormuş. Daha adımını atar atmaz paldır küldür yuvarlanacak gibi oluyormuş. Çıkıp onu getireyim. Bir de balkon demirlerine sarılmış gündüz sefalarını, Gülname ablamın ektiği naneyi, maydanozu suda yiyeyim dedim. Kapıyı açmama kalmadı, ortalık birbirine karıştı. Gündüz sefalarının, yeşillik saksılarının, elma kasaları ya da konu komşudan edinen irili ufaklı teneke kutulardı bunlar. Arasında ne kadar kuş var verdi. Günname ablamın yanında cik, cik ederek onun suda yumuşattığı ekmek kırıntılarını yutup oralarda adama alışık civcivler gibi seke seke dolaşan, hatta kimi zaman eline omuzuna konmaktan bile çekinmeyen kuşlar beni görünce, Görmüş gibi görmüş gibi oldular Bir panik bir çığlık Sezdirmiyor ama annem de çok üzülüyor Gülname ablamın gidişini Kendi kendini yiyip bitiyor Adı geçtikçe bir iç çekişi var sormayın Geçen gün bir ara babama da çıtlattı Gülname'nin yerini hiçbirimiz tutamazmışız Sessiz kızmış Başına vur ekmeğini elinden al Şimdi onun gibi yumuşak başlı kız nerede? Herkes dili, dili diken gibiymiş. Üç kuruş para getiriyorlarmış ama dilleri de ona göreymiş. Koskoca kızlar şu gün olmuş oturup da doğru dürüst kendi çamaşırlarını yıkamıyorlarmış. O kirlileri orada öyle dağlar gibi yığılıyor da birinden biri nasıl olsa yapılacak bu iş. Yıkayayım da şunu çıksın aradan demiyormuş. Bekliyorlarmış ki anaları yıkasın. Yüzleri kızarmasın Ütlerini bile analarını yaptıracaklarmış Neredeyse ikinci Ramazan geliyormuş Ne bir haber Ne iki çizim yazı Şimdi ne yapıyormuş ki zavallı Elin garip yerlerinde İnsanın kıt Allah'ın bol olduğu oda başlarında Aç mı açık mı Bir şeyden haberimiz yokmuş Elin adamı uyumuyormuş bizim gibi Kırk tilki dolanıyormuş kafasında köydik yerde evlenip de etek dolusu başlık parası vereceğine kalkıp İstanbul'lara geliyor. Falan yerde oturuyorum. filan işte çalışıyorum. Gelirim şu diyormuş. İki de yalancı şahit. Tamam sen sağ ben selamet. Ondan sonra da kim kime dumduma. Alıp kızı istediği yere götürüyormuş. Her şeyi imzayı atana dek. Sonra da sen sen ben de ben ''Hadi bana eyvallah, buraların masrafını dağ mı dayanır? Burada şu kadar kira verip Allah'ın bir yumurtasını avuç dolusu para ödeyeceği mi? Gider memlekette anamın babamın kanadının altında.'' Bir şey demiyor ama babam da çok üzülüyor. Nikahtan hemen sonra kocasının nesi var nesi yoksa toplayıp Gülname ablamı Mardin'in bilmem neresine götürüşüne çok yanıyor. ''Gel gelelim ağzını açıp da bir şey diyemiyor anneme. O da onu öyle, birbirlerine dilleri kısa.'' Ne demişler? Hım hımla burunsuz birbirinden uygunsuz. Kimsenin kimseyi suçlamaya yüzü yok. Güzel bir şey yapın. Zaman zaman can sıkıntısından mı özlemden mi bilmem Gülname ablamı görür gibi oluyorum. Konsun önüne oturmuş dantelini örüyor oluyor. Parmağına doladığı kemik rengi ipliği tığın ucuyla alışını küçücük bir ilmik yapıp yeniden parmağındaki ipliğin altından daldırışını izliyorum. Parmakları öylesine ustalıklı işliyor ki İpliği ne zaman aldı, ilmeği ne zaman çaldı onu bile ayırt edemiyorum Bir ara çekiştirmekte baş edemediği burnunu silmek için duruyor Koltuğunun altına kısırdığı nemli mendili alıp uzun uzun hınkırıyor Değirme yüzünün ortasına yapışmış et yumağı burnunu siliyor Hınkırma sırasında başını kaldırınca göz göze geliyoruz, gülümsüyor bir saniye ay sesim gitti. Birden içim sızlıyor. Canlanıp canlanır gibi oluyorum. Üzerimdeki uyuşukluk omuzlarıma çökmüş. ağırlık kalkı veriyor. Kalkıp gitmek, başımı dizine koymak, onun o tombul ellerini, küt parmaklarını seyretmek, doya doya seyretmek istiyorum. Kızmaz günah, kızmaz gününüme ablam. Ötekiler gibi ama ve zaten canım burnumdan çıkıyor Bir de seninle mi diye itmez elini tersiyle Sevinir başımı dizine koyunca Saçlarımı okşar İki eli kanda olsa yapar bunu Gülname ablam Parmaklarını tarak yapıp saçlarımı tarar Öpücükler kondurur Uzun uzun koklar onların Sonra işine koyulur Onun sıcaklığını duymak Dantel ördüğü ipliğin yüzüme dokunduğunu hissetme hoşuma gidiyor ne zaman bir şeye üzülsem, ağlasam Dizine yatırır, saçlarımı okşardı Gülname ablam O an her şeyi unutuverirdim Onun ellerinin pürtük pürtük dokunması Güven verirdi bana O içli yanık sesiyle mırıldandığı Dertli türküleri duydukça Yüreğimin <gülüyor> ezildiğini içimde bir şeylerin Kanadığını duyar gibi olurdum Bir şeylere karşı dolar taşardı içim Gülname ablamın Kan çanağına dönmüş küçük gözlerinin içine sevgiyle bakarken Sıkılı yumruklarıma kendisini sezdirmeden yeri döverdim Gülname ablamın sesi kadife gibi yumuşaktı Bülbülün sesi gibi tatlıydı Yazmaların kenarını ördüğü oyaların ibrişimi gibi yumuşacıktı <gülüyor> Gülname ablamın sesini duyunca iğnenin ucundan Sarkan ibriş, ibrişimin yüzüme değdiği andaki ılık yumuşaklığı duyardım içimde Hazırlanıyorum Tam kalkıp başımı dizine koymaya niyetleniyorum ki veriyor birden. Yani öylece boş kalıyor yerim. Zaman zaman oralardan geçerken Gülname ablamın oturduğu yere bastıkça sıcacık bir şey değmiş gibi olur ayaklarıma. Sanki Gülname ablam yeni kalkmış, içer içeriki odadan annemin ilacını alıp gelecek. Sanki babama bir bardak su getirecek. Dantelden kazandığı paranın bir kısmıyla pazardan aldığı yeşil elmaları kütür kütür şekir şeker havuçlarını yıkayıp bir tasla önümüze koyacak. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Musa Beylerin turuncu elinden bir öyküsünü okuduk. Günname. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübünün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.